Akşam üzeri Risale-i Nur'un menbaı intişarı olan üstadımızın odasına geldik. Emin şeker kutusuna sarf olan şekerleri koymak istemiş. Fakat kutu 8 şekerden fazla almamış. Emin fe Allah der. 17 şeker yerine kutu 8 şeker ile dolsun diye taaccüb ettik. Bu vaka bize şuhud derecesinde kanaat verdi ki şu sırrı bereket Risale-i Nur hadimlerine bir inayeti ilahiyye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 Ne vakit risale Nur dairesine girdim, beş seneden beri üç dört ay kadar çalıştığım halde, evvelkinden daha müferrah ve daha mesut bir halde yaşamaklığım, yüzde yüz risale Nur'un hizmetinin berekatıyla olduğunda hiç şüphem yoktur. Haşiye, Evet, bütün kuvvetimle tasdik ediyorum ki, Emin kardeşimiz memleketimize geldiği zaman, mütemadiyen faal bir surette her ay çalışıyordu. Şimdi ise, Risaletün Nur'un dairesine girdikten sonra 3-4 aydan fazla çalıştığını görmüyoruz. Feyzi Hem ez cümle üstadımız diyor ki, Benim de kanaat kat katiyem çok tecrübelerle gelmiş ki, Ben Risaletün ül Nur'un tasihihatıyla meşgul olduğum zaman pek zahir bir tarzda hem rızkımda bereket hem suhulet görüyordum. Ne vakit çalışmazsam o hali göremiyordum. Hem üstadımız diyor ve biz de tasdik ediyoruz ki,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 Birkaç defa sekiz günde bana kafi gelen bir ekmeği, aynı ile çalışmadığımdan, berekete mazhar olmadığım zaman iki günde, bazen bir buçuk günde bitiriyordum. Demek bu on altı ve on yedi seneden beri benim mükemmel tayinatım, Risaletün Nur'un hizmetinden gelen bir bereket idi. Evet, bize de aynı yakın derecesinde kanaat gelmiş ki, bu kesretli hadisat-ı bereket, Kur'an-ı muciz Beyan'ın, icaz manevisinin bir şu ağıdır. Manen der ey Kur'an şakirtleri sizi vazife-i mukaddesenizden ekseriyetle geri bırakan malişet telaşesidir. O ise Kur'an'ın feyziyle bereket divanından sizlere veriliyor. Vazifenize bakınız. ve bi hakkı ismikel azam ve bi hurmeti resulikel ekram. yessir lena el Kur'an bi neşri risaletin nur bi devam beyne'l enam fi alemil islam. Amin amin amin.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 Ben gidip kemal ciddiyet ve sadakatle Mucizat-ı Ahmediye'yi aleyhissalatü vesselam yazmaya başladım. Fevkal me'mul ikinci defa emir geri kaldı. Tekrar bir mazerete binaen Mucizat-ı Ahmediye'yi aleyhissalatü vesselam yazamadım. Üstadım dedi, Madem Mucizat-ı Ahmediye'yi aleyhissalatü vesselam yazmakta tekasül ettin, şimdi senin vazifen Risaletün Nur hesabına askerliktedir. Birden emir gelip, bir şefkat tokadı yiyip vazifeme gönderildim. Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun, mümkün olduğu kadar risalet Nur'a çalıştım ve çalıştırıldım. Üstadım bize söylediği gibi, altı yedi ay sonra terhis edilip, sevgili üstadıma risalet Nur'un kutsi vazifesine kavuştum. İnşallah bu kabahatim affolmuştur.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 ve cazibedar bir nakşi evliyasından bir zat, dört ay mütemadiyen Risale-i Nur'un elli altmış şakirtleri içinde ve celbkârâne onların içlerinde sohbet ettiği halde, yalnız bir tek şakirdi muvakkaten kendine çekebildi. Mütebakisi, o cazibedar şeyhe karşı müstani kaldılar. Risale-i Nur'un yüksek kıymetler hizmet-i imaniyesi, onlara kâfi olarak kanaat veriyordu.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 bu zamanda sünnet-i seniyye dairesinde kemali imanı kazanan Risale-i Nur şakirtleri, evliyaların, mürşitlerin nazara dikkatini celbedecek vaziyeti aldığından, her zamanda bulunan hakiki mürşitler herhalde bu zamanda risale i Nur şakirtlerine müşteri olurlar. Birisini elde etseler, yirmi mürit kadar kıymet verirler. Hem zevkli ve cazibedar velayet tereşşuatı karşısında risale i Nur'un hizmetindeki meşekkat, mücahede, Külfet bulunduğundan, feyziye hitaben beyan edilen bu hakikat kaleme alındı. Sayit Nursi Hüsrev'in bir fıkrasıdır. Aziz Üstadım, Yüksek ve ciddi irşatlarınızla adım atmağı en büyük bir maksat bilen talebeleriniz, son zamanlarda şayan-ı şükran bir vaziyete girdiler. Hulusi Sani, 5-10 arkadaşıyla Hafız Ali, civarındaki 20-25 arkadaşıyla Mübarekler,